إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bugün Fecir Suresindeyiz 89. Sure Kur'an-ı Kerim'de Musaf'ta Mekki olan bir sure Mekke döneminde nazil olmuş Diğer Mekki sureler gibi Daha çok itikadi konulardan Özellikle de ahiretle ilgili konulardan bahsetmektedir. Çok uzun olmayan, çok da kısa olmayan 30 ayetlik bir suremizdir. Cenab-ı Allah bu sureye yeminlerle başlıyor. Bazı şeylere yemin ediyor. Sonra bu yeminleri bir cevaba bağlıyor. İnsanlara, özellikle kafirlere tehdit olacak bir şekilde uyarıda bulunuyor. Sonra insanın genel karakterlerinden, insanların genel karakterlerinden bahsediyor. Sonra bunun ahirete yansıma şeklini anlatıyor. Dolayısıyla böyle bir özet, bir anlatıma sahip olan bir sure. Cenab-ı Allah, bu ayet bu sureye şöyle başlıyor. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Vel fecri ve leyalin aşrin ve şef'i vel vetri vel leyli izâ yesir. Bir, iki, üç, dört, beş şeye yemin ederek başlıyor. Beş şey. Birincisi fecir, ikincisi on gece, üçüncüsü çift olanlar dördüncüsü tek olan olanlar, beşincisi gece. Cenab-ı Allah'ın yemin ettiği bu varlıklar, bir açıdan dini olarak bize faydası olan, diğer açıdan dünyevi olarak faydası olan beş şeydir. Dini açıdan bu yemin edilen varlıkların faydası, bunların dolaylı olarak Cenab-ı Allah'ın tevhidine, bir olduğuna, kudretine, kainatı idare ettiğine işaret olmasıdır. Yani bu yeminlerde zımnen Cenab-ı Allah kendisinin kainatın Rabbi, sahibi, müdebbiri, kainetin yaratıcısı, idarecisi, edicisi olduğunu dolaylı olarak bildirmiş oluyor. Öbür taraftan da bu ayet-i kerimelerde belirtilen şeylerin bize dünyevi olarak faydası vardır. Maddi ve manevi, sevap olarak faydası vardır, hayat olarak faydası vardır. Yemin edilen şeylerden birincisi fecirdir. Fecir, şafağın atması, tan yerinin ağarması, gündüz ışığının doğmaya başlaması, gecenin kaybolup gündüzün gelmeye başladığı andır. Her gündüzün başlangıcı ölümden sonra hayat gibi kainatta bizim dünyamızda bir hareketliliği meydana getiriyor. Bu bizim için gerekli olan bir şeydir. Yani geçimimizi sağlamak için her şeyden önce gündüze ihtiyacımız var. İşlerimizi yapmak için gündüze ihtiyacımız var. Çünkü genelde biz işlerimizi gündüz yaparız. Ha gece yapıldığı ol, ol olur. Mecburen bazen gece de yaptığımız olur ama esas itibarla gündüz bizim için geçimi elde etme vaktidir. O bakımdan fecirle başlayan gündüz önemlidir. Fecir bunun müjdecisi olduğu için önemlidir. Her güneş doğuşu bize bir müjde gibi ölümden sonra bir diriliş gibi Gelir. Aynı zamanda dirilişi bize hatırlatır. Buradaki fecir, vel fecri diye elif lamlı olarak gelmiştir. Arapçada bir kelime elif lamlı olarak gelmişse, belli bir fecre işaret ediyor olabilir. Belirlilik takısıdır bu. İngilizce'deki d takısı gibidir. O fecre yemin olsun ki, veya cins için olabilir, fecirlere, bütün fecirlere yemin olsun ki gibi. Belirlilik takısı olarak alırsak bunu bayram sabahının fecri, cuma sabahının fecri, işte e, zilhicce ayının ilk gününün fecri gibi önemli günlerin fecri manasına da tefsir edilmiştir olabilir. Bütün günlerin fecri manasına da tefsir edilmiştir. Birbirinden ayrı şeyler değildir. Dolayısıyla buradaki fecir bayram gününün özellikle kurban bayramı gününün fecri diye de meşhur olarak tefsir edilmiştir. O günün önemine, bayramın önemine işaret etmek için. Çünkü kurban bayramının fecir günü aynı zamanda haccın, tamamlandığı gündür. Binlerce insanın haccının tamamlandığı gündür. Zilhicce ayı dersek haç günlerinin başladığı gündür. O günün ilk fecri dersek önemli bir ayın başladığı fecrinin günü anlamında da olabilir. Dolayısıyla her halükarda burada fecir, güneşin doğuşunun, gün ışığının ortaya çıkışının önemine, bizim açımızdan bunun bir nimet oluşuna işarettir. Hani dedik ki bu yeminler aynı zamanda Allah'ın kudretine de işarettir. Yani fecrin doğması için, gün ışığının, gündüzün gelmesi için, şu bizim kainattaki, yaşadığımız dünyadaki, uzaydaki bu düzenin olması lazım, güneş sistemi olması lazım, Dünyanın güneş etrafında hem de kendi etrafında dönüyor olması lazım. Yani bu sistem içerisinde fecir olur. Yoksa mesela ay için bir fecirden bahsetmeyiz değil mi? Ay çünkü karanlığa gömülmüş bir gezegendir. E, keza yıldızlar, diğer yıldızlar için bir fecirden bahsetmeyiz. Yani onlar için böyle bir sistem kurulmamış. Ama sadece dünyada insanın yaşadığı, bu gezegen için bir fecir söz konusudur. Ya bu kendiliğinden olmuş olamaz. Bunu düzenleyen vardır. Allah bunu düzenlemiştir. Dolayısıyla bu Allah'ın kainattaki düzenine işarettir. Hikmetine işarettir. Kudretine işarettir. Aynı zamanda. Ve leyalin aşrın Ve on geceye yemin olsun ki. On gece. Bu on gece meşhur tefsire göre Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Bir diğer tefsire göre Ramazan ayının son 10 gündür. Bir diğer tefsire göre Muharrem ayının ilk 10 günüdür. Bu 10 günlerin önemleri var. Zilhicce ayının ilk 10 günü haç mevsimi olması itibariyle önemlidir. Çünkü bu 10 günün 9. günü Arafa günüdür. Arafat'ta vakfaya durma günüdür. 10. günü bayramın 1. günüdür. Yani Muharrem ayı aynı zamanda yılın ilk ayıdır. 10 Muharrem aşura günüdür. Yani ona Resulullah'ın verdiği bir önem, atfettiği bir önem vardır. Dolayısıyla o onu ifade eder. Bunu bir diğer tefsire göre Ramazan ayının son 10 günü dersek Kadir gecesinin bulunduğu itikafe girilen Resulullah'ın Ramazan içerisinde en çok ibadet ettiği 10 gündür. Dolayısıyla 10 geceye, burada gece deyince, burada gece günleriyle beraber gün anlamındadır, 10 güne. Çünkü İslami takvimde günler geceyle başlar. Önce gecedir, sonra gündüz gelir. Biz şimdi mesela bugün çarşamba günündeyiz. Biz şimdi eski takvime göre olsaydı, şu anda perşembe gününün gecesinde olmuş sayılırdık. Biz şu anda normalde İslami olarak, Perşembenin gecesindeyiz. Ama bu miladi takvim esas aldığımız için Avrupa takvimini esas aldığımız için biz hala çarşamanın gecesinde olduğumuzu zannediyoruz mesela. Cuma gecesi dendiğinde yarınki geceye Cuma gecesi denir mesela. Onun için bizde önce geceler gelir sonra gündüzler gelir. On gece deyince önce gecesi gelen sonra gündüz gelen on gün anlamındadır. Dolayısıyla on güne, gecesiyle, gündüzüyle birlikte on güne yemin olsun ki, ki bu on gün, biraz önce tefsirini verdiğim günler itibarıyla ibadetin en faziletli olduğu on gün anlamındadır. Mesela Peygamberimizin, aleyhissalatü ve selamın, bu e, zilhiccenin on günüyle ilgili Buhari'de geçen bir hadis-i şerifinde şöyle bir rivayet vardır, sözü vardır. Hiçbir gün yok ki bu günlerde yapılan ibadet, başka günlerde yapılan ibadet açısından daha faziletli, Allah'a daha sevgili olmasın. Yani bu on günde yapılan ibadetler, Allah'a en çok sevgili gelen ibadetlerdir. Buna mukabil sahabeden birisi der ki, Ya Resulallah, Allah yolunda cihat da mı böyledir? Yani cihattan da mı daha faziletlidir bu 10 günde yapılan ibadet? Evet, bir insan malıyla, canıyla cihad ediyorsa o daha faziletlidir ama öbür türlü cihad ettiğinde bu 10 günün ibadeti cihattan da faziletlidir der. Yani bu Zilhicce'nin, haç ayının 10 gününün çok faziletinden bahseder. Dolayısıyla meşhur tefsiri budur ama burada ve leyalin aşrın ifadesi eliflamsız olarak gelmiştir. Yani başında belirlilik takısı yoktur. Belirlilik takısı olmadığı için de hayatın on günleri, hayatı on günlük bölümlere bölerseniz, yedi günlük haftalara değil de on günlük bölümlere bölerseniz, yani hayatın tamamı, yani neredeyse bu bir on günden ibaret olan dünya hayatı, ve bu dünya hayatının gelip geçiciliği bu açıdan bir uyarı olarak bu şekilde de yemin edilmiş olabilir. Veşşefi vel vetri Çift olana ve tek olana yemin olsun ki Burada da çift olan nedir, tek olan nedir ayette açıkça ifade edilmez. Dolayısıyla bu ifade her türlü çifte yemin olsun, her türlü teke yemin olsun gibi bir manaya gelir. Kainat çiftlerden ve teklerden ibarettir. Kainatta birçok şey çifttir. Bazı şeyler tektir. Allah her şeye yemin etmiş oluyor. Bir başka açıdan bir tefsire göre çift yaratılmış olanlardır. Tek Allah'tır. Yani kainatta tek olan, eşi ve benzeri olmayan sadece Allah'tır. Allahu vitrun يُحِبُّ الْوِطْرَةِ Resulullah böyle buyurur bir hadis-i şerifte. Allah tektir, tek olanı sever. Tek olanı sever derken, evlenmeyen, boş olan anlamında tek olan değil tabii ki bu. Mesela vitir namazı, o da vitir tekli ramaz olduğu için 3 rekattır mesela. Akşam namazı vitirlidir yani 3 rekattır. Genellikle ibadetlerimiz tekli sayılar üzerinden yapılır. Bu manada tek li şereiat etmek tekli olan şeyleri sever manasında. Allah vittirdir, tektir. Allah'ın dışında olan her şey çifttir. İnsanlar erkekli dişilidir, bitkiler erkekli dişilidir, hayvanlar erkekli dişilidir. Gece gündüz bu da bir çifttir. Siyah beyaz bir çifttir. Kainattaki birçok şeyi böyle düşündüğünüzde Çift dediğinizde bütün yaratılmışları içine alan bir tabirdir. Tek dediğinizde de sadece Allah'a ifade eden bir varlıktır. Dolayısıyla Cenab-ı Allah burada hem kendisine hem de bütün mahlukata yemin ediyor. Yemin ederken de bu mahlukatın yaratılışına Cenab-ı Allah işaret etmiş oluyor. Çünkü çift olan yaratılmış anlamındadır. -i -i esr. Ve Leil izayesr ve Geçip gittiği zaman geceye yemin olsun ki. Veya bu geldiği zaman geceye yemin olsun ki manası da verilebilir buna. Yani başta fecre yemin etti, o gecenin sona erişidir. Burada da geldiği zaman geceye, gecenin gelişi, bu da geceye yemindir. Veya gecenin gidişine yemindir. Her halükarda bu yemin edilen varlıklarda hem Allah'ın kainattaki düzenlemesine, Dolayısıyla tevhidine, kudretine, hikmetine bir işaret vardır. Hem de bu varlıkların veya bu tabi olayların insan olarak bizim için önemine işaret vardır. Yani bizim kainatımızın, dünyamızın gece ve gündüz olarak düzenlenmiş olması bizim için son derece önemlidir. Hayatın temeli buradadır. Onun için dünyanın büyük kesiminde gece ve gündüze göre hayat nizama konur. Kutupları çıkarsanız, kutuplarda çok az sayıda bir insan vardır. Ee, onun dışında insanlar için gece ve gündüz önemlidir. هَلْفِ ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذ۪ي Bu yeminlerden sonra Cenab-ı Allah buyuruyor ki, soruyor ki, bu yeminlerde akıl sahipleri içerisi, için kuvvetli bir yemin yok mudur? Bunlarda, bu yemin ettiğimiz varlıklarda, Aklı olanlar için bunların önemini ortaya koyan bir yemin, bunların önemini ortaya koyan bir işaret yok mudur? Vardır yani demek. Buradaki soru vardır manasında bir soru. Yani akıl sahibi olan bizim yemin ettiğimiz bu varlıklara bakarak bunlardan bir takım dersler çıkarır akıl sahibi olan. Burada hicri kelimesi, akıl manasına kullanılmıştır. Hicr, Arapçada hacretmek, engellemek manasına bir kelimedir. Engellemek. Hani hukukta hacredilmiş mahcur mahc ifadeler var bugünkü hukukta da kullanılır. Yani bazı insanlar tasarruf etme yetkisinden mahrum bırakıldığında ona, ona hacir deniyor mesela. Yani adamın malı var ama aklı olmadığı için o malda tasarruf etmesine engel olunuyor. Hacir konuluyor. Haciz değil de hacir. Hicr o bu manada akıl sahibi demektir. Niye? Çünkü akıl insanı engelleyen bir varlıktır. İnsan yanlış bir şey yapmaya yöneldiğinde akıl der ki dur, burada tehlike var. Dolayısıyla akıl insan için bir gem gibidir. Atın gemi gibidir. Atı nasıl gem durdurur, geri çekerse? Normalde akıl da insanı yanlış şeylerden geri çeker. Eğer yerinde kullanılıyor ise. Ama kullanmazsanız o özelliğini kaybeder. Bu yeminden sonra Cenab-ı Allah şöyle bir işarette bulunur. Elem tera görmüyor musun? Keyfe feala rabbuke biat. Rabbin at kavmine ne yaptı? Görüyor musun? Görmüyor musun? Yani bilmiyor musun? Yani biliyorsun demektir. Bu hitap peygamber aleyhisselama yönelik bir hitaptır. Onunla birlikte bize yönelik bir hitaptır. Ey sevgili peygamberim Cenab-ı Allah'ın ağat kavmine ne yaptığını gördün mü? Görüyor musun? Biliyor musun? Biliyorsun tabii ki. Veya ey insan Allah'ın ağat kavmine ne yaptığını biliyor musun? Biliyorsun. Nereden biliyorsun? Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu başka yerlerde anlatıyor. Önceki kitaplarda anlatılıyor. Rivayetlerde var. Yani görüyor musun derken Cenab-ı Allah'ın Ağat kavmini cezalandırmasını o asırlar önce meydana gelmiş bir olay olduğu için bizzat görmedin ama ondan tarihi olarak haberdarsın. Tarih sana bu geçmiş kavimlerin başına gelen şeyleri haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar sana bunu, vahiy bunu haber veriyor. Tevrat da bunun haberi var. Dolayısıyla bu sizin uzak olduğunuz bir konu değil. Bilmediğiniz bir konu değil. Biliyorsunuz. Ya biliyorsanız bundan ibret alın. İbret alınması gerekir yani. İreme zatil imad ad kavmi ki aynı zamanda direkler sahibi olan direkler sahibi olan İrem şehrinin kavmi olan ad kavmidir. Ağat, Arabistan'da yaşamış çok eski kavimlerden birisidir. Salih Aleyhisselam, e, e, Hud Aleyhisselam'ın kavmidir. Aat kavmi e, Hadramevut ile Yemen arasında yaşamış. Yani Mekke, Medine'nin kuzeyinde Arabistan'ın, güneyinde Arabistan'ın, güney kesiminde yaşamış olan bir kavim. Semud kavmi de Arabistan'ın kuzeyinde, yani Şam taraflarında yaşamış olan bir kavim. Buralarda yaşadığı için bu kavimlerin e, helak edilmişler ama kalıntıları var. Bu kalıntıları kervanlar ile Araplar, Mekke'den, Medine'den, Kureyş, Yemen'e, Şam'a seyahat ediyorlar ya, bu seyahatleri esnasında bu Yıkıntıların yanından geçiyorlar. Yani bunlardan haberdarlar yani. Bunları biliyorlar. Onun için de sen bunları görmedin mi, bilmiyor musun derken bir bakıma bu haberdarlığı da bize bildirmiş oluyor. Yani siz biliyorsunuz millet olarak bu harabeleri görüyorsunuz. Bu harabelerde daha önce bir takım milletlerin yaşadığını ve yok edildiği için buraların harap hale geldiğini görüyorsunuz yani. Aat kabilesi Arapların en eski kabilelerinden birisidir deniliyor. Tarihçiler Arapları dört kısma ayırıyorlar. El Arab Bayda, El Arabul El Arab Bayda, e, El Arabul Asila, El Arabul Mearba vel Arabul müstaribe bir çok eski ba'id, tarihi olarak çok eski olan Araplar Aad kavmi, Semut kavmi bunlardandır. En eski Arap kabileleri bunlardandır. Sonra Araba-Aribe geliyor. Araba-Aribe sonraki esas Araplar. Araba-Aribe de bunlardan sonraki Araplardır. Araba-Aribe eee Kahtanlılar olarak geçiyor. Sonra Arap'ı müstaribe, Araplaşmış olan Araplar, aslen Arap değil de sonradan Araplaşmış olan Araplar, onlar da Adnanilerdir. Onlar kimlerdir? İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelenlerdir. Hani İsmail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur. İbrahim Aleyhisselam Arap değildir. O, Onlar yani Şam tarafından İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz gelmiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan bir taraftan Beni İsrail geliyor, İsrailoğulları geliyor. İshak Aleyhisselam, Yakub Aleyhisselam üzerinden. Bir taraftan İsmail Aleyhisselam üzerinden de sonu Araplaşan grup geliyor. Yani Peygamberimiz de buradandır. Yani Araba e, müstarebedendir, Araplaşan Araplardandır. İsmail Aleyhisselam hani o esas Arap dediğimiz Kahtanilerden evlendi ya. Evlenince bu iki şey karıştı. Kahtanilerle Adnaniler karıştı. Bu karışan Araplara Arabı Arabe dendi. Yani sonraki Araplar buna. Sonra bir de e, Arabı Müstaribe dendi bunlara. Araplaşan Arap olmayıp sonradan Araplaşanlar. Bir de Arabı e, Muacceme var, müstahceme var. E, Arapken Arap'ın dışına çıkanlar. Acemleşen Araplar. Mesela bugün bazen hani Güney Amerika'da falan e, aslen Arap olan ama oraya gitmiş, oralı olmuş, oraya yerleşmiş, dini de oralı olmuş, özellikleri de orada olmuş insanlar var ya. Hani bir zaman Arjantin'de miydi? el, el Turko diye birisi seçildi. Aslında buradan Lübnan'dan gibi. şu an bunlar gittikleri yerde acemleşiyorlar ya, yani Arap dışı çıkıyorlar. İşte buradaki Aad kabilesi o ilk Araplardan olan bir kabiledir. İrem de meşhur rivayete göre bunların meşhur bir şehridir. Hatta bununla ilgili şöyle bir hikaye de anlatılır. Bu hikaye bu rivayet zayıf bir rivayettir. Çok kabul edilebilir bir rivayet değildir de. Eee Şeddat diye bunların bir meşhur kralları vardır. Çok zalim bir kraldır. Uzun zaman yaşamıştır. Şeddat mümin de değil kafirdir. Cennet diye bir şeyden bahsedildiğini duymuş. Dünyada cenneti kuracağım demiş. İrem şehrini kurmuş. O şehri de böyle altınlarla, gümüşlerle, bağlarla, bahçelerle yani hayalindeki cenneti o şehirde yaşatmak istemiş, tam o şehirde yerleşip halkıyla birlikte o şehirde yaşayacakken rivayete göre Cenab-ı Allah bunları helak etmiş. Kavmi ya. Ama bu hikaye çok sağlam bir hikaye değildir. Ama şu var ki burada İrem diye bahsedilen şehir bunların meşhur şehirlerinden birisidir. İrem'e zat-ı bu şehrin bir özelliği de Direkler sahibi bir şehir olmasıdır. Yani sütunlar şehri, direkler şehri. Hani bu Yunan kalıntılarında biz uzun uzun sütunlar görüyoruz ya, aslında Arabistan'daki bazı tarihi kalıntılarda da böyle uzun şehirler, şey, direkler görüyoruz. Böyle büyük binaların yapıldığı, direkler üzerine binaların inşa edildiği, kendi zamanına göre büyük bir medeniyetin ortaya konduğu, bir meşhur şehir. İşte bu şehrin sahibi olan, bu şehre sahip olan Aad kavmine Rabbinin ne yaptığını biliyor musun? Biliyorsun tabii ki. Ne yaptı? Bu kadar güçlü, kuvvetli olmalarına rağmen, bu kadar büyük bir medeniyet ortaya koymalarına rağmen Cenab-ı Allah bu Aad kavmini bir ses ile yok etti. Bir ee, Üzerlerine taş yağdırarak yok etti. Yok etti yani bu şehri. Aad kavmini yok etti. Yani bu kavmin bu kadar güçlü olması, bu kadar büyük bir medeniyet ortaya koymuş olması bir şey ifade etmedi. Yani onları engellemedi. Bu aynı zamanda müşriklere, sonraki çağlarda kafir olan milletlere şu mesajı veriyor. Yani siz zayıf olduğunuz halde o güçlü milletin başına gelen şeyden kendinizi kurtarabilir misiniz? Kurtaramazsınız. Allah onları o güçlerine ve medeniyetlerine rağmen nasıl yok etmişse siz de o kadar. Yanlış yaparsanız aynı şey sizin de başınıza gelir. Bu manada bir uyarıdır bunlar. Elleti lem yuhlak misluha fil bilad. Öyle bir şehir ki İrem, öyle bir şehir ki Benzeri daha önce hiç yaratılmadı dünyada, hiç meydana getirilmedi. Benzersiz bir şehir yani. Ve Semuda ikinci bir örnek. Ve Semuda Semut kavmine Allah'ın ne yaptığını biliyor musun? Semut da At kavmi gibi bir diğer Arap kabilesidir. Dediğim gibi Mekke Medine'nin kuzeyinde yaşamış olan, yıkıntıları, kalıntıları orada bulunan, bilinen bir millettir, bir ümmettir. Salih Aleyhisselam'ın ümmeti bu da. Ellezine ca bu sahra bilvat. Semuda da Allah ne yaptı biliyor musun? Onu da görüyor musun? Görüyorsun. Allah onları da helak etti. Halbuki onlar kayaları oyuyorlardı. Ca bu sahra bilvat. Vadideki kayaları oyuyor, kayalardan evler yapıyorlardı, villalar yapıyorlardı, saraylar yapıyorlardı. Bir sanat eseri meydana getiriyorlardı yani bu bir sanattır yani büyük bir medeniyettir dolayısıyla onların da böyle bir özelliği var yani insanlar içerisinde rivayete göre ilk defa kayaları uyarak bu şekilde evler mağaralar, mağazalar efendim depolar yapan semut kavmi hem de kayalara oydukları için kayalarda hani günümüzde de hani depremde diyoruz ya en sağlam yerler dağlardır Dağların üzerinde yapılan evler depremde fazla zarar görmüyor. Çünkü dağ o kadar sallanmıyor yani. O aya, vadiye korsanız ev yıkılıyor ama dağdaki yıkılmıyor. E dağ bir de oyarak yapmışsınız. Bir bakınca kendinizi emniyette de zannediyorsunuz. En sağlam yerdeyim. Bana bir şey olmaz. Deprem olsa bile bir şey olmaz. Böylesine kendisine güvenin, güvenilecek şehirlerde yaşıyor olmalarına rağmen bu Semud kavmine de Allah'ın ne yaptığını biliyor musun? Allah onları da helak etti yani. Ve Firavun'a, bir diğer örnek Firavun. Firavun'a Cenab-ı Allah'ın ne yaptığını, elem terekeyfe faale rabbuke bi Firavun demek bu. Rabbin Firavun'a ne yaptı biliyor musun? Görüyor musun? Firavun'u da helak etti. Halbuki zel evtâd, o kazıklar sahibiydi. Kazıkları vardı. Zil Zilevtaat tabiri bugünkü piramitlere çok uyuyor. Çünkü piramitler sanki bir kazığın tepesi gibi yere çakılmış gibi. Eski tefsirlerimizde pek piramitlerden bahsetmiyor. Eski tefsirlerde evtadı birkaç şekilde yorumluyor. Evtad kazık demek, direk demek, yere çakılan şey demek. Yani bir rivayete göre Firavun, e, cezalandıracağı insanları kazıklara oturtuyormuş kazıklı boyvada gibi Osmanlı'da var ya bir kazıklı boyvada onun gibi onun için kazıklı firavun kazıklar sahibi firavun deniyor bir başka yoruma göre bu kazıklar firavunun ordularının mızraklarıdır i̇şte bir ordunun sayısının çok olduğunu hepsinin mızraklarını düşünün hani bazı filmlerde de görüyorsunuz ya Böyle mızraklardan bir tarla gibi, böyle çok mızrağı olan, yani ordusu çok anlamında geliyor. Bu manaya da olabilir demişler. Bir de çadırlarının kazıkları çok olan manasında yine çokluk ifade eder. Yani çadırlar için bir kazıklar çakılıyor ya, bir sürü çadır olduğunda çok kazık, çok çadır, çok çadır, çok asker demektir. Zil evtat bu manada da olabilir deniyor. Ama biz bunu günümüz açısından piramitler diye alırsak daha iyi olur. Çünkü piramitler bir medeniyetin işaretidir. Mısır'da büyük bir medeniyet kurulduğunu ortaya koyar. Artı piramitler firavunların kendileri için yaptırdığı sonraki hayata hazırlandıkları yerlerdir. Yani bir ebedilik duygusu vardır firavunda da ölmeme. Yani ahiret inancının bozulmuş bir şekli var. O piramidin içine hani firavunu korken sadece cesedini koymuyorlar. Kalkanını, kılıcını, atını hatta hanımını bütün süs eşyalarını uyanınca onları kullanacak. Yani orada uyanacak diye. Dolayısıyla bu piramitleri mezar olarak yapıyorlar ama ebediyete giden bir mezar olarak. Ebediyete bir hazırlık. Yani Öbür dünya beklentileri var yani. Ama Cenab-ı Allah bütün bunları ne yaptı? Yok etti, mahvetti. ellezine تَغَوْبِ bilbilat Niye? Çünkü bunlar Aad olsun, semut olsun, Firavun olsun ve bunların örneği olan diğer milletler olsun. Bunlardan ibaret değil bunlar. Bunlar birer örnek olarak. Bunların örneği olan diğer milletler olsun. Bunlar yeryüzünde çok... Azgınlık yaptılar, haddi aştılar, zulmettiler, ahlaksızlık yaptılar. Yani azdıkça azdılar. Hani burada anlatılan şeylerde bir medeniyet var. Yani bir zenginliğe işaret var, medeniyete işaret var, refaha işaret var. Medeniyet, zenginlik, refah insanlarda eğer Allah'ın dinini dikkate almıyorlarsa azgınlığa ve ahlaksızlığa sebebiyet veriyor. Onlar bundan dolayı şımarıp zenginlikten dolayı azınca Allah da onların kökünü kazıyor. Bu bir sünnetullah'tır. Allah'ın bir kanunudur. Çok azgınlık yaptılar. Fe ekseru fi'l-fesad. Yeryüzünde fesadı çok artırdılar. Yani zulmü, ahlaksızlığı, Allah'a itaatsizliği çok artırdılar. Fesab ve aleyhim Rabbuka sev azap bundan dolayı Rabbin de onların üzerine azap kamçısını indirdi, kamçısını yağmur gibi indirdi. Savt kamçı anlamındadır, kamçıyı indirmek yani sanki birisini kamçıyla döverken hani yukarıdan aşağı indiriyorsun ya. Burada bir de dökmek manasını kullanıyor, kamçıyı indirdi değil de kamçıyı döktü. Yani yağmur gibi onların üzerine kamçı kamçı azap indirdi demek. Yani peş peşe böyle azabın bir kamçı gibi devamlı bunların üzerine inip bunların helak edilişini anlatıyor. İnne rabbekelebil mirsâd. Hiç şüphe yok ki senin Rabbin gözetlemededir, gözetleme yerindedir Mirsat. Gözetleme, bekleme yeridir. Beklemektedir. Neyi bekliyor? İnsanların kendi huzuruna gelmesini bekliyor. İnsanların kıyamet kopup da ahirete gelmesini bekliyor. İnsanların hesaba çekeceği zamanı bekliyor. Yani bir taraftan Cenab-Allah bekleme. Bu bir tehdit ifadesidir. Yani demek istiyor ki, ey at ve at gibi yaşayanlar, ey semut. Ve Semud gibi yaşayanlar, ey Firavun, Firavun gibi yaşayanlar. Allah sizi bekliyor. Yani bir gün öleceksiniz, yok olacaksınız, yeniden dirilip Allah'ın huzuruna o beklenen yere varacaksınız. Orada hesap var. Dolayısıyla bu dünyadaki yaptığınız fesat ve azgınlığın hesabını vereceksiniz. Bu bir tehdit. Bu inne rabbekelebil mirsat ifadesi birçok müfessirimize göre yukarıda geçen yeminlerin de cevabıdır. Hani bir insan yemin ettiği zaman yeminin arkasından yemin edilen şey gelir. Buna yeminin cevabı denir. Yemin ederim ki diyorsa bir insan başlıyorsa bir şeye yemin etmesi lazım değil mi? Yukarıda da Cenab-ı Allah fecre yemin ederim ki on geceye yemin ederim ki tek olana ve çift olanlara yemin ederim ki, geç, geçip gittiği zaman geceye yemin ederim ki, bunun cevabı gelmesi lazım. Araya cümleler girdi, cevap burasıdır. İnne رَبَّكَ لَا Yemin ederim ki Rabbiniz gözetlemektedir, sizi beklemektedir. Yani bir gün huzure varacaksınız. فَاَمَّا الْاِنْسَانُ Ama buna rağmen durum buyken, yani, İnsanlar böyle yapıyorken, Cenab-ı Allah da onları bekliyorken, bir gün mutlaka huzuruna geleceklerini biliyorken, ama insan, اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ Rabbi, yani Allah onu imtihan ettiğinde, imtihan edip de fe ekremehu, ona ikram ettiğinde, cömert davrandığında, ve ne'amehu, onun nimetlere boğduğunda, feyagûlu der ki Rabbi ekremeni Rabbim bana ikram etti. Bana cömert davrandı. Evet Cenab-ı Allah ona cömert davranmıştır ama bol bol nimetler ve lütuflarda bulunmuştur ama bunu ne, ne için yapmıştır? İzebtelâhu imtihan için yapmıştır. Yani çok verdiği, çok vermek için vermemiştir Cenab-ı Allah. Çok vererek imtihan etmek için yapmıştır. Cenab-ı Allah birisine çok veriyorsa, imkanı, parayı, mülkü, aklınıza ne gelirse, dünyevi her şeyi çok veriyorsa, onunla o in insanı imtihan ediyor. Acaba bunun karşısında bu imtihan, bu insan şükredecek mi? Bunu verenin Allah olduğunu görecek mi? Ve bu bol verilen nimetlerin üzerinden görevini yapacak mı? Zekatını verecek mi, sadakasını verecek mi, israf etmeden bunları kullanacak mı, helale harama dikkat edecek mi? İmtihanın bir şeyidir bu. Yani çok veriliyor olması, Allah çok vermek istediği için çok vermiyor. imtihan etmek istediği için çok veriyor. İnsan ama insan diyor ki, insan bunun bir imtihan olduğunu görmüyor da, imtihan Rabbim bana ikram etti diyor. Evet bunun peşine de dese ki Rabbim beni ikram ederek imtihan etti. Beni çok vererek zenginlikle imtihan etti. Burada bir eksik var. Yani eğer bir insan Allah'ın kendisine bol bol verdiğindeki imtihanı görmüyorsa bu istidraç oluyor. Yani onun için bir bela manevi olarak bir bela ahirette daha büyük ceza çekmesine sebebiyet veren bir nimet oluyor. Nimet olmaktan çok bir istidraç diyoruz buna. Yani felakete götüren bir bolluk. Allah bir kısım insanlara böyle çok veriyor. Böyle imtihan ediyor. Bir kısım insanlara da اَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ Onu imtihan ediyor. فَقَدَرَ عَلَيْهِ rizqahu Onun da rızkını kısarak, daraltarak imtihan ediyor. Yani az vererek imtihan ediyor. Kıt kanaat geçirilerek imtihan ediyor. O da onun imtihanıdır. Yani Allah onun rızkını hazinesinde bir şey kalmadığı için azaltmıyor. Onu o şekilde imtihan etmeyi murat etmiş. Bakalım ki kulum sabredecek mi? Bunun Allah'tan olduğunu bilecek mi? O haliyle de yapması gerekeni yapacak mı? Yoksa isyan mı edecek? Ya bu da bir imtihanın çeşidi. Ya çoklukla bollukla imtihan, ya yoklukla fakirlikle imtihan. İkisi de imtihan yani. O da Feyakul Rabb'i ehânani. O da diyecek ki Rabbim beni hor hakir kıldı, zelil ve perişan etti. Bu da yanlış. Çünkü Allah seni zelil ve perişan etmek için rızkını kısmadı. Allah seni böyle imtihan ediyor. Eğer sabredersen hor ve hakir olmayacaksın. Yani esas olan ahiretteki sonuçtur yani. Yoksa bu dünyada ikram ile, nimetler ile, bolluk ile yaşamışsın, ahirette hor ve hakir kılınmışsın, bu bir mana ifade etmez. Ama bu dünyada hor hakir gibi yaşamışsın, orada ikrama nail olmuşsun, esas olan budur. Yani bu ikisi. Ama ikisi de yanlış düşünüyor. Buradaki insan kelimesi, bazı belli başlı kafirlerle ilgili olabilir deniyor. İşte Velid bin Muğire gibi, Ümeyye bin Halef gibi, Kureyş'in ileri gelen, peygamberimize en muhalif olan, aynı zamanda da zengin olan Kureyşler için. Onlar çünkü bollukta böyle diyorlar, darlıkta da böyle diyorlar. Veya buradaki insan genel insan karakteridir. Yani insanın karakterinde genel olarak bolluk karşısında böyle bir tavır, darlık karşısında da böyle bir tavır vardır. Ancak imanla bu tavır terbiye edilir. Yani bir peygamber terbiyesinden, bir şeriat terbiyesinden geçmezse insan ham madde halinde insanın düşünce tarzı budur. Yani bollukta Allah bana ikram etti der, imtihanı görmez. Darlıkta da Allah beni perişan etti der, yine imtihanı görmez. Ama mümin bollukta şükreder, Darlıkta sabreder. Kella hayır hayır. Yanlış düşünüyorsunuz. Böyle düşünmekle yanlış yapıyorsunuz. Cenab-ı Allah ne o darlığı sana zillet çektirmek için verdi, ne o bolluğu sana ikram olsun diye verdi. İkisi de imtihan için verildi. Bella Bellâ tükrimûnel yetime. Dolayısıyla siz bu durumda, davranmanız gereken şeyin aksini yapıyorsunuz. Mesela ne yapıyorsunuz? Yetime ikram etmiyorsunuz. Allah size ikram ediyor, bol nimet veriyor ama siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yemek yedirmiyorsunuz. İhtiyacını gidermiyorsunuz. Darda kalmışın yardımına koşmuyorsunuz. Halbuki size düşen budur yani. Ve la tahadduna ala miskin Kendiniz yetime ikram etmediği gibi, güzel davranmadığı gibi birbirinizi de bu konuda teşvik etmiyorsunuz. Yani yetim, yoksul, aç, susuz insanlara yemek yedirme hususunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Aksine birbirinizi engellemeye çalışıyorsunuz. Evet, birbirinizi engellemeye çalışıyorsunuz. Ve اتْتُرَاسَ اَكْلَ Bir de mirası, başkalarından gelen malı, helal haram demeden bol bol yiyorsunuz. Mala konuyorsunuz, gasp ediyorsunuz, yetimin malını da yiyorsunuz bu arada. Yani dünyaya ve mala bakışınız böyle, hep dünyaya çalışıyorsunuz. Bütün gayretiniz dünyada. وَتُحِبُّونَ el حُبَّنْ جَمْمَا Malı çok seviyorsunuz. Çok çok, topluya topluya malı seviyorsunuz. Kella, hayır, yanlış. Bu da yanlış. Yani böyle davranmanız da kesinlikle doğru değil. اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دُكَّةِ الْاَرْضُ dekken dekka Dolayısıyla kıyameti hatırlayın. Kıyamette ne olacak? Dağlar birbirine çarpılacak. Yeryüzü paramparça edilecek. Dümdüz hale getirilecek. Yeryüzü depremlerle, sarsıntılarla ezilip dümdüz hale getirilecek. Kıyamet kopuyor. Yani kıyameti unutmayın. Ve bu e rabbuke sonra tekrar dirilecek. Mahşerde toplanacaksınız. Ve cae rabbuke vel melekü saffen saffa. Rabbin ve melekler saf saf o mahşer meydanına gelecekler. Mahşer meydanına bütün mahlukat toplanmış. Hesap meydanı, aynı zamanda mahkeme salonu orada. Herkesin hesabı ve mahkemesi var. Herkesin davası var orada. Ve Allah mahkemenin hakimi, yegane hakimi Allah gelecek. Ve melekler gelecekler. Sizi etrafınızdan yedi kere kuşatacaklar. Saf saf gelecekler. Yani melekler mahşer meydanındaki insanları, cinleri etrafından kuşatacaklar. Yani polis ve jandarmanın suçluların etrafını sardığı gibi kaçmasınlar, hiçbir yere gitmesinler diye. Kaçacak yer yok, göçecek yer yok, etrafını sarılmış mahkeme var. Burada Rab gelecek ifadesi müteşabih bir ifadedir. Sanki Cenab-ı Allah'a bir mekan nispet eder gibi bir manası vardır. Onun için burada müfessirlerimiz gerek, genellikle şöyle bir yorum yaparlar. Cenab-ı Allah'ın emri, fermanı gelecek. Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünün anlaşıldığı zaman gelecek gibi e, bir şey e, ifade ederler. E, Cenab-ı Allah'ın kendisinin gelmesi çok burada genellikle tefsir olarak söylenen bir şey değildir. Ama mahkemenin kuruluşunu anlatıyor. Tabii bu ahiret hayatıyla ilgili olduğu için dünyadaki gibi bir zaman ve mekan anlayışının dışında bir olaydır. Dünya şartlarına göre anlayınca bizim problem oluyor. Ahiret şartlarında nasıl olduğunu gidince göreceğiz. Ve ci'ye yevme izin mi cehennem. O gün bir de cehennem getirilecek o mahşer meydanına. Cehennem de getirilecek. Bazı rivayetlerde cehennem 70 bin halatla, zincirle çekilecek. Her halatta 70 bin melek onu çekecek. Çeke çeke o meydana getirilip özellikle kafirlere cehennem gösterilecek deniyor. Yani bunu da bazı kelamcılar cehennemin bizzat gelmesi olarak değil de cehennemin gösterilmesi gibi söylüyorlar. Bunu şöyle günümüz teknikleri açısından şöyle diyebiliriz. Hani bazen büyük meydanlara büyük ekranlar konuluyor da oradan seyrettiriliyor ya bir yerler. Oradan özellikle kafirlere işte bura gideceğiniz yer diye seyrettirilerek kafirin zaten <gülüyor> kabirde başlayan hatta ölürken başlayan azabı böyle kademe kademe artırılıyor cehenneme doğru giderken. Cehennemin getirilmesi de bu manadadır. Gösterilmesi manasındadır. Yevme izin yetezekkerul insan. O gün insan hatırlaması gereken şeyi hatırlar. Daha doğrusu insan dünyada ikin hatırlaması gereken, ders alması gereken, ibret alması gereken şeyi o gün hatırlar. Ama ve enna lehü zikra. Bu hatırlamanın bir faydası yoktur. Hatırlamanın yeri orası değildir. Bu. Yekulu der ki insan, La ya aleyteni keşke ben gattemptu tuli hayati. Buradaki hayatım için dünyadayken bir şeyler gönderseydim. Yani iman gönderseydim, salih ameller gönderseydim, ibadetler gönderseydim, sevaplı işler gönderseydim. Çünkü buradaki hayatı sağlayacak olan şey, Onlardır. Esas cennet Keşke yapsaydım. Bu pişmanlık da fayda vermez. Fe yevmeyizin la yu'azzibu azabahu ahad. O gün Allah'ın onlara yaptığı azabı kimse yapamaz. Yani Allah onlara öyle bir azab eder ki hiç kimsenin Allah'ın azabına denk bir azabı, işkencesi elem, acı verme özelliği ve kudreti yoktur. Öyle bir azap. Ve ve onlara hiç kimsenin bağlamayacağı bir bağı bağlamıştır. Bir kelepçeyi onların ellerine, boyunlarına Allah geçirmiştir. Bunu şöyle de tefsir etmiş müfessirlerimiz. İnsan o gün kendisine hiç kimsenin yapmayacağı bir azabı yapmış olur. Ve insan o gün kendisine hiç kimsenin bağlamayacağı bir zinciri bağlamış olur. Yani insan iken yaptığı yanlış davranışlar, inanışlar yüzünden ahirette öyle bir azaba sebep olur ki kendi sebep olmuştur. Hiç başkası onun için böyle bir azaba sebep olmamıştır. O kendi sebep olmuştur. Kendine bağlanan bu kelepçelere kendi sebep olmuştur. Yani o gün o insanın kendine vurduğu bu kelepçeleri kimse ona vurmamıştır. Kendi vurmuştur. Bu azabı kimse ona yapmamıştır. Kendi yapmıştır. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Buna karşı bir de mutmain nefisler var. Yani müminler var. Cenab-ı Allah bu kafirlerin karşısında müminlere de şöyle seslenir. Ey mutmain olan nefisler. Yani imanla tatmin olmuş. İmanla iman kalplerinde iyice yerleşmiş. Sadece Allah'a tevekkül eden, Allah'tan başka bir şeye güvenip dayanmayan, Allah'la tatmin olmuş olan nefisler. Hani ayet-i kermede de var ya, اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَعِنُ الْقُلُوبِ Allah'ı zikrederek kalpler mutmain olur. Yani Allah'ı hatırlayarak, Allah diyerek kalplerde iman sağlam yerleşir. Bu yerleşen, kalbinde iman yerleşen insan da Mutmain olur, imanı sağlam olur, depremlere dayanıklı olur. Hiçbir şeyden etkilenmez. İşte bu insanlar var ya, Cenab-ı Allah onlara der ki, Ey mutmain nefis, irci'i ila Rabbi ki haydi, Rabbine dön, Rabbinin huzuruna gel. Radıyeten merdiye, razı olmuş ve razı olunmuş olarak. Sen Rabbinden razısın. Çünkü Allah sana öyle nimetler verdi ki, cennette öyle lütuflarda bulundu ki, bundan dolayı son derece hoşnutsun. Allah da senden razıdır. Dünyadaki halinden, ahvalinden razı olmuştur. Eksiğimize, gediğimize rağmen razı olmuştur. Radıya merdiye. Fethuli fi ibadi. Gerçek kullarımın, mukarrek kullarımın içine gir, o zümreye dahil ol. ''Vedhulî cenneti cennetime gir'' der Cenab-ı Allah. Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu an bunu bu ayet-i kerimeleri okurken, ne kadar güzel meleklerin veya Cenab-ı melekler böyle söyler diyor Cenab-ı Allah adına Hazreti Peygamber. Hazreti Ebu Bekir de diyor ki, ne kadar güzel diyor. Resulullah aleyhisselam da diyor ki, melekler sana da bunu söyleyecekler diyor. Yani sen onlardan birisisin anlamında. Rabbim bizi de onlardan birisi eylesin. Burada şunu da söyleyip tamamlayalım isterseniz. Burada nef radiyeden, merdiyeden ve nefsi mutmainne'den bahseder. Hani tasavvufta da var. Nefs-i var, Yusuf suresinde geçer. Hazreti Yusuf, nefsi emmare var, Yusuf suresinde geçer. Nefsi levvame var, kıyamet suresinde geçer. Radiye, merdiye de burada geçer. Mutmainne de burada geçer. Bunlara ifa, ilave bir de nefsi mülhime, nefsi zekiye, nefsi kamile diye bir yedili taksim var. Nefsin manevi terbiyeden geçtikçe tekamül mertebelerini gösteren isimlerdir burada. Zaten bu ayet-i kerime en sonunda raziye merdiye mutmainne de bunu tamamlamış oluyor. Rabbim bizi bunlardan eylesin inşallah. El Fatiha. Allahu ekber. Ve inna hadzal Kur'an yahdi lilleti hiya aqvam ve yubashşirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا.